Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendi dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Ve her zaman olduğu gibi yine bir öykümüz var. Bugünkü öykümüzün adı güncel bir kıyafet. Orta yaşlı bir hanım şehrin en lüks mağazasında beğendiği döpiyesi giyip... ...ayna karşısında birkaç defa döndükten sonra... Ben üniversitede öğretim üyesiyim dedi. Modern bir kıyafet almak ve özgürce giyinmenin tadına varmak istiyorum. Kadınla ilgilenen tezgahtar kız sizi iyi tanıyorum efendim diye cevap verdi. Çok şık giyindiğinizi de biliyorum. Fakat Fransız modasına göre elbisenizi bir eşarpla tamamlamalısınız. Kadın eşarp mı diye burun kıvırdı. ''Demek güncel ha ama Fransa gibi bir moda merkezinden geliyorsa dedikleri doğrudur.'' dedi. Tezgahtar kız raftaki eşarplar müşterisinin önüne serdikten sonra ''Pahalı olmasına rağmen en modern mallarımız bunlar.'' dedi. ''Size yakışacaktır.'' Kadın eşarpları tek tek incelerken ''Hepsi de birbirinden güzel ama ben sizin başınızdakini beğendim.'' dedi. Şimdi hatırlamıyorum ama geçen gün aynı eşarpı birinde daha görmüştüm. Genç kız saygılı bir ifadeyle o gördüğünüz bendim hocam diye gülümsedi. Gece bölümünde öğrencinizim kıyafetimden dolayı beni dersinizden atarken başımda yine bu eşarp vardı. kıymetli dinleyiciler. Bugün sizlerle çok değişik bir inşallah bir program yapacağız. Bir yönüyle günümüzün insanını çok ilgilendiren, bir yönüyle insanımıza bir ufuk veren, bir ölçü veren bir yönüyle de şu günlerde insanların kafasını karıştırıp bazı şeylerle insanımızın zihnini bulandırmak isteyen bazı güçlerin, bazı şahısların, bazı duygu ve düşünce içerisinde olanların yapmış olduğu hal ve hareketlerden dolayı en çok sorulan soruların ve bu sorulara verilen cevaplarla ilgili inşallah sizlere bir soru cevap sohbeti sunmak istiyoruz Zannediyorum çok dikkatli dinlenildiği zaman Çok güzel dersler alınacak Ve kafalardaki birçok Soruların cevaplarını da Bulmuş olacaksınız İşte şimdi sizleri bu soru ve cevaplarla Ben baş başa bırakıyorum inşallah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 ne o haricilerce yaptığınız şeyler hiçbir kıymeti yok. Demek ki ihtilaf ve tefrika endişesi Yavuz'u köşeyi kabrinde bir karar eylediği gibi azıcık imanı olan bugünün insanlığını da bence bir karar eylemeli. Hayır. Hakiki müminler farklı düşünen insanlara karşı nuanslardan ötürü kahri halkaları teşkil edip tefrikalarını bu seviyede ortaya koymak yerine bence İnsanların hidayet ermesi için hatta kâfirlerin bile hidayet ermesi için hidayet halkaları teşkil etmek suretiyle İhtina sıratal müstakim, sıratal ladîna an'amta aleyhim demeller. Südurena, ve eşrah südûrena ve südûra evâdike fi kulli en hayyâlem ile'l îmân ve'l islâm ve'l ihsân ve'l kur'ân Bütün insanlar için Allah'tan hidayet temenni etmeliler. Yamuk yumuk yaşayanlar için de hidayet temenni etmeliler.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 Bu bir hasettir, bu bir kıskançlıktır. İyiliğe yapılan dua dikey, amudi yükseliyor gibi kabule yükselir. Kötülüğe yapılan dualar, liyakati yoksa karşı tarafın gelir başına dolanır. Efendimiz e buyuruyor ki sahih hadis-i şeriflerinde birine beddua ettiğini zaman o ona müstahak değilse ve la kulmek mekruz seyyü illa ve ehlihî Kötü tuzak, kötü komplo,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 İnsanların hidayetine dua etmeyeler. İftirak çok önemli bir faktör bugün. Ve bu iftirakın hasil ettiği taarruz ve tesadkıtlarda güçler birbirini tüketiyor. O ondan çarpışıyor, o ondan çarpışıyor. Ve derken siz onu değersiz gösteriyorsunuz, o da sizi değersiz gösteriyor. Böylece karşıdan bakıp kıs, kıs size gülen insanların nazarında ikiniz de değer kaybını vuruyorsunuz. Buna ne olursa olsun meydan vermemek lazım.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 Mesela zeytin dalı uzattık, ı -ı dediler. Gül uzattık, ı -ı dediler. Ya sizin davanızın naşiliyiz ona da ı -ı dediler. Otur, ben azından düşünüyorsun. Şimdi ne yapalım yani bunlara karşı? Hayır, kötülük yok. Biz teline bedduaya amin demedik, telin ve bedduada da bulunmadık. Yokuz o vadile bizler. Ama müstevet olarak şimdi ne yapalım yani? Bunlara hiçbir şey kar etmiyor.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 fakat şimdilerde de eza ve cefanedir onu hiç görmemiş. Hiç çile çekmemiş. Din adına hiçbir sıkıntıya maruz kalmamış. Hayatını bohemce geçirmiş bazı kimselerin o ehli talalet firakı dalenin yanında tecavüz ve taarruzları karşısında insan Hazreti Ebubekir gibi ma ya ben Adem'den kendini alamıyor. Allah'ım ne kadar halimselimsin selimsin sen. Allah'ım bizi de bağışla.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 onun yayılma ve inkişafına en azından çağımızda kirletilmeye çalışan onun drahşan çevresindeki lekeyi, tozu, dumanı süpürmeye matuf ortaya bir hizmet koyan herkeste uğraşmış ve birlerin ölümünü beklemiş o ölümden sonrası için değişik alternatif senaryolar hazırlamışlar acaba bunları nasıl birbiriyle vuruşturur?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 onun orta direğini de o siyanet ediyorsa, onun inayeti altındaysa, Hz. Vezir Zaman'ın gürül gürül ifade buyurduğu gibi, korkmayın kardeşlerim, biz inayet altındayız. İnayet şu demektir, Allah'ın takdir buyurduğu, kabur buyurduğu bir şeyi, görüp gözetmesi demektir. Seyyidina Hz. Musa'ya dediği gibi, ve stana ben seni nefsim için esas ıstana ettim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 Her gün Rabb benala tüzeyi kulubena vaade ede itana demek lazım. Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ya mukallib al kulub, sabit kulubena ala dini. Ey kalpleri evirip çeviren, ki efendimiz al kalp veyna isla'il min asabi rahman buyuruyor. Kalp Allah'ın parmakları arasındadır diyor. Şöyle evirir, çevirir diyor onu. Biz o kalbimizi evirip çeviren zaten tevcüce ederek diyeceğiz ki.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 siz birine bir vaidde bulununca hulfetme ne kadar ağırınıza gider hulfederseniz beşeri zaafınızdan dolayı vaadettiğiniz şey şeyi yerine getiremediğinizden dolayı unuttuğunuzdan dolayı yapmış olursunuz bunu Allah unutmadan münezzehtir vaad ettiği şeyi yerine getirmemeden münezzehtir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 Haşa ve kella. böyle şeyler söylemesi mümkün değil. Zannediyorum kendine göre bir iştahı var. Diyor ki ona kim öldürürse kellesini alırım. O konuşmaya devam ediyor. Hazreti Ubeyd'e çıkıyor. Ve Muhammedün illa resul kathalak min qabilir rusul efey matu kutilan kalabtum ala akabikum. Efendimize diğer resuller gibi onun için de ölüm mukadder. O da ölecektir bir gün ama Allah vakidir diyor. Kim Hazreti Muhammed'e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 ikinci geceye çıkma ihtimali beni alakadar etmez o. Değil beş sene sonrası, beş gün sonrası beni çok alakadar etmez. Vaka senin dinini, diyanetini dünyaya duyurma mevzunda stratejilerin, planların olabilir. Fakat senin onları gerçekleştireceğine dair kendine göre bir sorumluluğun yok. Senin sorumluluğun bugün o planların yapılması lazım. O mülahazaların ortaya konması lazım. O duyguların herkese duyurulması lazım.